Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, onların yanlışlarını ürkmeden doğrultmak, kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek... Efendim, radyonuz Akra FM frekanslarında yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımızı ünlü İslam bilginlerimizden Biruni'nin, bütün ilim adamlarının çalışmalarını sürdürme şevk ve şekillerine ışık tutabilecek, günümüze kadar gelmiş önemli bir paragrafını sunarak başladık. Bütün dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak devam ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler Bilim tarihi kitapları genel olarak Mısır ve Babil medeniyetlerine kısaca değindikten sonra Grek ve Roma medeniyetleri üzerinde dikkatle durmaktadırlar. Hıristiyan orta çağına ve Bizans'a değindikten sonra yeni çağa atlarlar. Böyle olunca da orta çağda vuku'a gelen ilmi hadiselere gereken ehemmiyet verilmez. İşte bu çağda Müslümanlar batıyla 750 yıl kadar devam eden yakın komşulukları esnasında dünyayı aydınlatan taraf olmuşlardır. Müslümanlar Greklere nazaran teknik sahada en az iki misli gelişip batıya doğrudan tesir etmişlerdir. Fakat batının İslam'ın kendilerine alternatif olabileceği endişesiyle yaptıkları kötü gösterme veya çok az bahsetme politikaları neticesinde, bu gerçek yıllarca gizli kalmıştır. İslam bilginleri ve bunların çalışmaları Batı dünyasında, 13. yüzyılın ikinci yarısında, yani bu faaliyetin en aktif olduğu devrede, düşmanlıkla ve şiddetli bir karşı çıkmayla karşılanmıştı. Kısmi bir direnişe rağmen, 19. yüzyıla kadar ısrarla ayakta kalan ve büyük ölçüde dini motifli olan bu karşı koyucu akım, 16. yüzyıldan bu yana Avrupa'da ortaya konulan tarihsel bilim düşüncesi tarzını derinden etkileyerek şekillendirmiştir. Bu akım çerçevesinde bilim tarihçileri bariz bir şekilde, İlk defa 18. yüzyılda adeta kelimenin tam anlamıyla insanlık düşünce tarihinde İslam bilginlerinin ortaya koydukları her türlü yenilikleri inkar eden, Rönesans kaynaklı bir evrensel tarih görüşüne sürüklenmişlerdir. Batılı bilim tarihi düzenleyicilerinin çok kaba olarak oluşturdukları ve gerçeklikten uzak bilim devreleri, Grek döneminin doğrudan doğruya bir devamı olarak görülmüş ve gösterilmiştir bu zaman diliminde İslam bilim dünyasına sadece bazı Grekçe eserlerin muhafaza ve tercümeleri rolü bırakılmıştır. 13. yüzyılda başlayan bu süreç devam ederken bazı Avrupa ülkelerinde 18. yüzyılda İslam'ı ve ona bağlı olan kültür ve bilgi birikimini kaynaklara dayanılarak araştıran çalışmalar başlatılmıştır her zaman ideal biçimde çalışmayan ve araştırma konusu hakkında verdiği hükümlerde ve de bu konuları değerlendirmede her zaman objektif kalamayan bu çalışmalar, bütün bu menfi etkilere rağmen 200 yıllık tarih boyunca tercümeleriyle başvuru kaynakları oluşturmak, Arapça, Farsça, Türkçe el yazması eserleri Avrupa kütüphanelerinde toplamak, ve bunları kataloglamak suretiyle büyük bir başarı ortaya konulmuştur. Bugüne kadar çalışmalarını sürdüre gelen bu ekibi oluşturan bilim adamlarının gayretleri inkar edilemeyecek gibidir. George Sarton araştırma sonuçlarına eksiksiz bir biçimde işlemek için büyük çaba sarf eden yegane bilim tarihçisidir. Onun beş cilt halinde yayınlanan Introduction to the History of Science isimli eserinde bu işi kusursuz bir biçimde gerçekleştirdiği bilenler tarafından kaydedilmektedir. Bunda önemli olan bu tür araştırma sonuçlarının olabildiğince geniş ilgililer kitlesine ulaştırılabilmesidir. İslam fen bilimleri ve tekniği çerçevesinde kullanılmış, geliştirilmiş, ve icat edilmiş araç gereçleri, avadanları tanıtmak, bizlere ulaşmış değillerse yeniden imal ettirmek, bu araştırma sonuçlarını etkili şekilde aktarabilmenin bir başka yoludur. İşte bu yolu seçen, günümüz önemli bilim adamlarının başında gelen isim, bizden biri Profesör Doktor Fuat Sezgin'dir. Bu konudaki ilk ve tek eser, değerli Türk bilim adamı, Frankfurt Üniversitesi Arap İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Direktörü, Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi Profesör Doktor Fuat Sezgin ve ekibi tarafından hazırlanmış, 2003 yılında Almanca, 2004 yılında da Fransızca olarak yayınlanmıştı. 2007 yılı içinde Türkçe'ye kazandırılarak Türkiye Bilimler Akademisi ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortak olarak yayınlanan, İslam'da Bilim ve Teknik adlı beş ciltlik bu eserde, İslam fen bilimleri ve tekniği çerçevesinde kullanılmış, geliştirilmiş ve icat edilmiş araç gereçlerle avadanların ilk resimleri, sonradan geliştirilmiş, çevrilere geçilmiş resimleriyle bunların bugünkü teknolojiyle üretilmiş çalışır haldeki örnekleri yer almaktadır. Tarihin tozlu sayfaları arasında unutulan yüzlerce araç gerecin, titizlikle ve çalışır durumda üretilen bu örnekleri, yine Profesör Dr. Fuat Sezgin'in önderliğinde, İstanbul'daki tarihi doku içerisinde bulunan, Osmanlı'nın idare merkezi Topkapı Sarayı'nda, kalıcı bir mekanda, Suri Sultanı içerisinde bulunan, has ahırların, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi olarak düzenlenmesiyle, ilgililerin ziyaretlerine sunulmuş bulunmaktadır. Aslında bu müze, Frankfurt'taki enstitüde sergilenen eserlerden ikinci bir nüsha oluşturularak meydana getirilmektedir. Üzücü olan, birkaç yıl önceki NATO zirvesi sırasında Topkapı Sarayı'nda açılan ve yoğun ilgi sebebiyle defalarca uzatılan İslam'da İlim ve Teknoloji Sergisi adıyla sergilenmiş olan bu eserlerin ilk defa memleketimizde değerlendirilememiş olmasıdır. İzlediğiniz vazvan yar vazvan can vazvan kafan yazır dovlo Tüm dünyada 24 saat sizinle. www.akradio.net Akra efendi, İslam'da bilim ve teknoloji konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Topkapı Sarayı'nda oluşturularak günümüz insanının ziyaret ve ilgilerine sunulan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde yer alan aletler arasında 1029 yılında Toledo'da yapılmış usturlap, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi, ilk pusulalar, en gelişmiş güneş saatleri, çağının en gelişmiş askeri topları, ilk tüfekler ve 14. yüzyılda yapılmış dünyanın ilk tankı gibi astronomi, coğrafya, deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, optik, tababet, kimya, maden, fizik, savaş teknolojisi ve mimari dallarında eser ve aletler yer alıyor. Bu eserler İslam dünyasının bilimdeki seviyesini görmek açısından çok önemli. Zira Müslümanların doğa bilimleri, Matematik, astronomi, fizik, kimya, coğrafya, jeoloji alanlarındaki hizmetlerini neredeyse kimse bilmiyor. Oysa Müslümanlar dünya sahnesine çıktıkları ilk 10 yıldan itibaren diğer medeniyetlerde görülmedik bir hızla bilimsel gelişmelere katkıda bulunmuştur. Birçok modern bilim bugün bilinenin aksine 100-200 yıl öncesine değil 9 ile 16. yüzyıllarda yaşamış, İslam bilginlerine dayanıyor. Kurulan müze, gizli kalan bir medeniyeti, günümüz insanının gündemine taşıması açısından, fevkalade büyük önem taşıyor. Değerli dinleyenler, Profesör Dr. Fuat Sezgin, bir makalede belirtildiğine göre, İslam medeniyetine ilişkin bu ilgisinin nedenini, şöyle anlatıyor. Benim, mensubu olduğum bir ilim, kültür ve medeniyet dünyası var. Bizler köksüz ve sahipsiz değiliz. Çok derinlere inen sağlam bir medeniyete beşiklik etmişiz. Fakat yüzyıllardır bu medeniyetin görmezden gelindiğini, hakkının yenildiğini, tahkir edilip bütün yaptıklarının da elinden alındığını ve ona zulmedildiğini gördüm. İslam medeniyetinin bu göz kamaştıran birikimini ve dünya bilimine yaptığı büyük katkıları bunun farkında olmayan dünyaya tanıtmayı gaye ittihaz ettim. Bu gayretimin bir kısmı sadece bilim dünyasına hizmet için ama diğer çok mühim bir gayesi ise koskoca bir İslam aleminin yitirmiş olduğu kendine hürmeti, güveni ve insanlık tarihindeki yerini hatırlatarak, kaybettiklerini iade etmektir. Değerli dinleyenler, Dilerseniz, İslam ilim, kültür ve medeniyetinin bütün dünyada tanınmasına vesile olan, bütün yaşamını bunu temin için ortaya koyan, Bilimler tarihi konusunda dünyanın sayılı isimlerinden Profesör Doktor Fuat Sezgin'i kısaca tanımaya çalışalım. Dünyanın en önde gelen bilim tarihçilerinden Profesör Doktor Fuat Sezgin 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde bitiren Sezgin, 1942-1951 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkıyat Enstitüsü'nde İslami bilimler ve doğu bilimcilik alanında öncü bir yere sahip olan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oryantalisti kabul edilen Alman doğu bilimci Helmut Ritter'in yanında öğrenim gördü. 1942'de Almanlar Bulgaristan'ı işgal edince Türkiye'yi de istila edecekleri korkusuyla Nisan ayında okullar, üniversiteler tatile girmişti. Ritter'den Arapça öğren uyarısını alan Sezgin bu durumu fırsat bilip 6 ay eve kapanmış ve günde 17 saat çalışarak babasından kalan 30 ciltlik tabiri tefsirini okumuştur. Başlangıçta anlamayıp Kur'an tercümeleriyle karşılaştırsa da 6. ayın sonunda Arapçayı Türkçe gibi okur ve anlar hale gelir. Çalışmaya sadece yakınındaki camide ezan okununca mola vermekteymiş. Kendisi de 33 dil bilen riter'den diğer profesörlerin önünde hayatımda bir dili bu kadar hızlı ilerleten kişi görmedim övgüsünü almış. Bugün Süryanice, Arapça, Farsça, Latince ve İbranice gibi araştırdığı bilim dalındaki eserlerin orijinallerini okuyabilen Sezgin, övünmek olur diye bu konudan söz etmese de yakınları onun 27 dili çok iyi bildiğini söylüyor. Hocası Ritter'den, Müslümanlarda da büyük matematikçiler olduğunu ve Avrupa'nın en büyük alimleri seviyesinde bilim adamı olduklarını işitip, isimlerini de duyunca çok şaşırmış. Dehşete düşmüştüm. Çünkü ilkokulda, lisede öğrendiğimiz şeyler tamamıyla buna aykırıydı. Modern dünyanın gelişimine, İslam dünyasının katkısını sıfır diye biliyorduk. Ritter'in sözleri, İslam ilimleri tarihini öğrenmem için kırbaç rolü oynadı. Bütün dünyayı terk ederek gece gündüz bunun için çalıştım.'' Diyen Sezgin, 1951 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1954'te Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde Buhari'nin Kaynakları adlı doçentlik tezini tamamladı. Bu teziyle o, Hadis kaynağı olarak, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin bir araya getirdiği hadislerde, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil, İslam'ın erken dönemine, hatta 7. yüzyıla kadar geri giden yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı. Bu tez, Avrupa merkezli doğu bilimci çevrelerde hala tartışılmaktadır. Bu teziyle aynı üniversitede doçentlik derecesini alarak, aynı yıl, İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde doçent oldu. Burada Zeki Velidi Togan'la tanıştı. Fuat Sezgin İstanbul Üniversitesi Arap Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olmasına karşın İslam ilimlerinin tarihini yazmayı kafasına koymuştu kitabıyla ilgili malzemeleri topluyordu. Ancak 1960'da 27 Mayıs askeri darbesiyle 147'likler listesine girerek üniversiteden atıldı. Sezgin o günü şöyle anlatıyor. Evimden çıktım ve bir de baktım ki çocuk şöyle diyor. ''Yazıyor, yazıyor. 147 profesörün üniversiteden çıkarıldığını yazıyor.'' Gazeteyi aldım elime, baktım benim de ismim var. Enstitü yerine Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim. O gün artık Türkiye'de yaşayamayacağıma inandım. Birkaç Amerikan ve Alman Üniversitesi'ne yazdım. İki ay sonra bana iki Amerikan Üniversitesi'nden ve Frankfurt'tan davet geldi. Daha kitabın malzemelerini tamamlayamamıştım. Türkiye'den uzaklaşmayayım, sık sık Türkiye'ye gelmek zorunda kalırım diye Frankfurt'u tercih ettim. İçin i̇şte... Akra'yla devam eder, Akra'yla biter. Akra'yla Her zaman bir adım önde. Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve icatları programında esar arasından önce anlatmakta olduğumuz Profesör Doktor Fuat Sezgin'i anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Türkiye'deki akademik ortamdan uzaklaştırılması sonucu 1961 yılında Almanya'ya giden Fuat Sezgin önce Frankfurt Üniversitesi'nde misafir doçent olarak dersler verdi. Yılmayarak sürdürdüğü çalışmalarıyla 1965 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde ikinci defa doçentliği alan Fuat Sezgin daha Türkiye'deyken hocası Helmut Ritter'in yönlendirmesiyle başladığı İslam bilimleri konusundaki çalışmalarına devam etti. Bu bilimsel çalışmalarının ağırlık noktası Arap İslam kültür çevresinde tabi bilimler tarihi alanı olmuştur ve bu alanda 1965 yılında Habilitasyon çalışmasını yapmıştır. Henüz İstanbul'dayken başladığı Hicri 7. Miladi 14. yüzyıldan itibaren gelişen Arap İslam Edebiyatı tarihi çalışmasına Almanya'da da devam ederek Doğu bilimleri çalışmaları için kaynak eser haline gelmiş ve hala aşılamamış 13 ciltlik eserinin ilk cildini 1967, son cildini ise 2000 yılında yayınlamıştır. Bu çalışmalarına devam ederken bir taraftan da profesörlük için uğraşan Sezgin, 1966 yılında bu hakkı elde ederek Frankfurt Üniversitesi'nde profesör olmuştur. Profesör Sezgin, İslam dünyasındaki belli başlı kütüphaneleri tarayarak, şimdiye kadar bilinmeyen pek çok sayıda el yazma eseri gün ışığına çıkarmış, derlediği kaynaklardan yararlanarak şu ana kadar 12 cildi bulan dev bir eser yazmıştır. İslam biliminin katkılarını somut olarak gözler önüne sermek için Müslümanların buluşlarının sergilendiği bir müze kurmuştur. Profesör Sezgin, Suudi Arabistan Kral Faysal Vakfı'nın İslami Bilimler Ödülünü 1978 yılında ilk alan kişidir. Bu ödül ve sonrasına gelen başka desteklerle Sezgin, 1982 yılında Göte Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü hemen arkasından da 1983 yılında aynı ismi taşıyan müzeyi kurmuştur. Görev yaptığı Göte Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'ne bağlı olarak kurduğu müzede Sezgin, İslam kültür çevresinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gelişlerin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı numunelerini sergilemektedir. Müzede bulunan objeleri tanıtmak ve İslam kültür çevresindeki bilimsel gelişmeyi göstermek için hazırladığı kataloğu 2003 yılında Almanca olarak yayınlamıştır. 2004 yılında Fransızcası, 2007 yılında Türkçesi de yayınlanmış olan bu kataloğun Arapça ve İngilizcesi de yayına hazırlanmaktadır. Değerli dinleyenler, konusunda dünya üzerinde haklı bir isim yapmış olan Profesör Dr. Fuat Sezgin, bu çalışmalarından dolayı da değişik birçok ülkelerin ödülleriyle de ödüllendirilmiştir. Bunları kısaca sıralamak gerekirse Suudi Arabistan tarafından 1978 yılında Kral Faysal ödülüyle Almanya tarafından 1980 yılında Frankfurt Main Göte ile, Almanya tarafından 1982 yılında Almanya 1. derece federal hizmet madalyasıyla Türkiye Yazarlar Birliği 1999 yılı üstün hizmet ödülüyle Almanya tarafından 2001 yılında Almanya Üstün Hizmet Madalyasıyla İran tarafından 2004 yılında İran İslami Bilimler Kitap Ödülüyle ödüllendirilmiştir. Profesör Fuat Sezgin'in dünyada tanınan ve bilinen bu çalışmaları nedeniyle birçok ülkeyle akademik bağı da bulunmakta olup bunları da şöylece sıralamak mümkündür. Mısır-Kahire'de bulunan Arap Dili Akademisi Üyeliği Suriye-Şam'da bulunan Arap Dili Akademisi Üyeliği Fas-Rabat'ta bulunan Kraliyet Akademisi Üyeliği Irak-Bağdat'ta bulunan Araştı Dili Akademisi üyeliği ve son olarak Türkiye Ankara'da bulunan TÜBA yani Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliğidir. 60 yılı aşkın bir süredir bilim tarihi çalışmalarını yürütmekte olan Profesör Doktor Fuat Sezgin'in yayınlanan eserlerinden bahsetmek gerekirse başyapıtı olan 13 ciltlik eseri en önemli eseridir. Bu eserin her bir cildinde ayrı ayrı Kur'an bilimleri, hadis, tarih, fıkıh, kelam ve tasavvuf, edebiyat, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, kimya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji, leksikografi, gramer, İslam'da matematiksel coğrafya, haritacılık, ve bu bilimlerin Avrupa'da devamı konuları işlenmekte olup, eserin tamamlanması 40 yıl sürmüştür. Neden de başlayan eserin basım süreci Hamburg'da sona ermiştir. 1984 yılından beri yayınlanmakta olan bir dergi, Enstitü Müzesi'nin objelerinin tanıtımını ve İslam kültür çevresindeki bilimsel gelişmeyi göstermek için hazırladığı, İslam'da bilim ve teknik adlı katalog çalışması bunlardan sadece bir kısmıdır. Cennetiniz kolga, devrilmesin. Gel ertlendin zamanı, durur Ay yıldızın göklerden hiç silinmesin. Gel ertlendin zamanı, durur gizle. Akran, akran İslam Bilginleri ve İcatları programımızda bu güzel eserden sonra konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Profesör Doktor Fuat Sezgin'in İslam bilimler tarihinde eşsiz bir yere sahip olan bir diğer çalışmasıysa coğrafya, Avrupalı seyyahların seyahatnameleri, matematik ve astronomi, tıp, felsefe, müzik, numizmatik Tarih yazımcılığı ve bilimler tasnifi ve diğer konularda yazılmış orijinal eserlerin tıpkı basımlarını ve bu konuda araştırmalar yapmış olan batılı bilim adamlarının çalışmalarının yeniden basımlarını içeren seriler halinde 1300 cilt civarındaki yayınlarıdır. Değerli dinleyenler, Profesör Dr. Fuat Sezgin'e bu kadar kısa bir sürede anlatmak tabii ki mümkün değildir. Muhtelif devletlerde konusuyla ilgili verdiği konferansların sayısı artık sayılamayacak kadar çok olan ve dünya üzerindeki hemen bütün devletlerde konusunda tanınan ve saygın bir yeri olan Sayın Sezgin'e daha nice sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler dileyerek, İslam bilim dünyasının bilinmeyen gerçeklerini günümüz bilim dünyasına daha geniş manada tanıtıp kabul ettirmeleri temennilerimizle programımıza devam ediyoruz efendim. Müslüman ilim adamları ve ilmi çalışmaları hakkında birçok araştırmalar yapılmasına rağmen yine de büyük bir kısmı hakkında bilgi sahibi değiliz. Dünyanın birçok kütüphanesinde veya alakasız yerlerinde Müslüman ilim adamlarının yazdığı ve bilinen veya bilinemeyen binlerce kitap bulunmaktadır. Müslüman bilim adamları, İlme ve ilmi çalışmalara dört elle sarılmışlar ve bunu ibadet aşkıyla yapmışlardır. Bunun sebebi, İslam'ın ilmi farz kılmasıydı. Bu yüce destekle çalışan ilim adamları, zevkle, şevkle çalışmışlar ve neticede çok büyük başarılar elde etmişlerdir. Değerli dinleyenler, Avrupa'da ilim adamlarının öldürülüp yakıldığı, hastaların ruhuna şeytan girmiş denilip diri diri yakıldığı dönemlerde, Müslümanlar medreseler kuruyor ve dünyanın her tarafından öğrencilere fizik, tıp, matematik ve astronomi konularında öğretim veriyorlardı. Matematik, cebir, aritmetik, geometri alanında Avrupalı alimlere hocalık yapan Müslüman alimler, Dünyanın yuvarlak oluşu, ekseni ve güneşin etrafında dönüşünü Avrupa'dan yıllar önce ispatlamışlar, dünyanın çevresinin ölçülmesini başarmışlar, güneşin üzerindeki lekeleri keşfetmişler, güneş yılını bulmuşlardı. Yine güneş ve ay tutulmaları İslam alimleri tarafından rastlat edilmişti. Optik ilimlerin temelleri, sesin fiziki izahı, ilk uçuş denemesi, İlk uçağın denenmesi, yerçekime kanunu, özgül ağırlık, suyun yoğunluğu, havanın yoğunluğu, atomun parçalanabileceği ve gücünü, gökkuşağı olayını ilk araştıran ve açıklayanlar, İslam âlimleri olmuştur. Sözün özü, İslam âlimleri bütün ilimlerin temellerine ilk harçları koymuşlardır. Gerçek buyken, Avrupalılar, Birçok buluşu kendilerine mal ettiler, göz göre göre gerçekleri ters yüz ettiler. hassas son yüzyılda bizim gözlerimiz Avrupa'dan başkasını görmediği için bütün icatların Avrupalılarca yapıldığını zannettik. Ancak gerçeğin nice sonraları öğrenebildik, hem de Avrupalılardan... Bugün artık şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki, Batı medeniyetinin temelinde İslam kültür ve medeniyeti var. İslam tarihine göz atıldığında, İslamiyetle büyük ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Sadece din ilimleri değil, fen ilimleri alanında da parlak devirler yaşandığına şahit oluyoruz. O kadar ki, cehaletin karanlığında yüzen Avrupa bile, o sönmez güneşin parıltılarıyla aydınlanmış ve o ölçüde ilerleyebilmiştir. Bu ilerlemede en büyük pay hiç şüphesiz Müslüman alimlerin olmuştur. O dönemlerde her ilim dalında yeni yeni keşifler ve buluşlar yapılmış, dünyanın dört bir yanı İslam ilim ve medeniyetinin ışığıyla aydınlanmıştır. Bu çerçevede faaliyet gösteren ilim dallarından biri de fizik ve bunun dallarıydı. Otomasyon sistemler, sibernetik, optik, uçuş denemelerinde havanın kaldırma kuvvetleri, uçaklar, yerçekimi ve benzeri birçok konuda ilkleri bulan, onların arkalarından gelenlerin bu ilkleri daha da geliştirmeleri, eksikliklerini gidermeleri, sonraki gelenlerin işi daha ileri götürerek basitleştirmelerine ışık tutan bilgileri kaydetmeleri, hep bu dönemlerde gerçekleşmiştir. Bu uğurda emek sarf eden ve ismi bugünlere kadar ulaşan bilginlerimizden biri de, programımızın bu bölümünde tanımaya çalışacağımız, öklit ve batlamyusu gölgede bırakan, İslam dünyasının sayılı matematikçi, fizikçi ve astronomi bilim adamlarından biri olan, Kemalettin Farisi'dir. Ünlü bilginimizi tanımaya başlamadan önce, şimdi yine güzel bir eser dinleyeceğiz efendim. Thank you. Kemalettin faresi. 14. asırda yetişen büyük matematik ve fizik âlemi. İbni Heysem'le aynı çapta, orijinallik yönündense ondan çok daha üstün görülen bir bilginimiz. Asıl ismi Kemalettin Ebul Hasan Farisi'dir. Hayatı hakkında fazla bilgi olmamakla beraber... Hicri 667, miladi 1267 yılında doğduğu, şimdiki İran toprakları üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Daha genç yaşlarındayken üstün kabiliyeti ve gayretleriyle kendini göstermiştir. Zamanın büyük din ve fen alimlerinden, Ketbettin Şirazi'nin talebesidir. Hocasının kendisini Kitabul menazire yönlendirmesiyle onun üzerine dikkatle eğilip satır satır incelemiştir. Sonra da güzel bir şerhini yani yorumunu yapmıştır. Bu çalışması ve bununla birlikte özel olarak ilgilendiği fiziğin temel konularından biri olan optik sahasındaki başarılı çıkışları onun sahasında daha da çok tanınmasını sağlamıştır. Optikle ilgili çalışmaları sırasında da kendinden önceki eserleri dikkatli bir şekilde tetkik etmiştir. Ünlü fizik bilginimizin Hicri 718 Miladi 1320 yılında Tebriz'de vefat ettiği bilinmektedir. Cemalettin Farisi, daha çok cam küre üzerinde ışığın kırılmaları ile ilgili çalışmalarıyla kendini ilim dünyasına tanıtmıştır. Max Meyerhof İbn Heysem'le Farisi'nin fizik ilmindeki çalışmalarının öklit ve batlamyosu gölgede bıraktığını belirtir ve fen ilimlerini gerçekle buluşturup devamlı yükseltip aydınlattıklarını ve geliştirdiklerini söyler. Her biri üstün bir zeka eseri olan bu ilaveler bir küre yüzeyinde ışığın yansıması, kırılışı, gök kışa, hale, karanlık oda gibi konuları içine almaktadır. Değerli dinleyenler, Farisi üzerinde çalıştığı optik konusunda kendinden önceki bütün eserleri incelemiştir. Kendisi bu hususta eserlerinin birinde şöyle söylüyor. Birçok büyük fizik aleminin eserini incelediğimde ışığın ışık kaynağından doğru bir çizgi halinde etrafa yayıldığını ve su yüzeyi gibi bir yüzeye ulaştığında oradan eşit açılarda fakat değişik yönlerde yansıdığını ve yayılma yönünde her tarafa nüfuz ettiğini söylüyorlardı. Burada şu dört türlü onay göze çarpmaktadır. Doğrusal yarılma, kırılma, nüfuz ve yansıma açıları. Bunların hepsi eşit durumda bulunuyordu. Bu hadise büyük bir hayret ve ilgi uyandırdı. Bunun kaynağı ve sebebi neydi? Uzun müddet bunun üzerinde incelemelerde bulundum. Sonunda şu mühim sonuca ulaştım. Yansıma ve kırılma yoluyla meydana gelen görüntü aslında farklı oluyordu. Bu durum hayret ve ilgimi daha da arttırdı. Sonunda hocama başvurdum. Hocam Kutbettin Şirazi bana bu konuya dair İbni Heysem'in bir eserini verdi. Onu inceleyince kesin ve açık izahların tatlı serinliğini buldum çok faydalı, ince ve şaşılacak bilgilerle karşılaştım. Verilen bilgiler sağlam deneylere, geometrik ve astronomik gözlemlerin neticelerine ve hakikate uygun mukaddimelerden çıkarılan kıyaslara dayanıyordu. Müzik Kemalettin Ebul Hasan Farisi çalışmalarını İbni Heysem'in kitab Menazir adlı eserine yöneltti. Bu eseri tam anlamıyla kavrayabilmek ve içindeki bilgileri açıklığa kavuşturup ilimde yeni merhalelere ulaşabilmek için inzivaya çekildi. Şeffaf ve billur kürelerde ışığın kırılıp yansıması hadisesini ele alırken araştırmalarını İbni Heysem'in eserlerinde belirttiği billur kürelere ulaşan ışığın bunlara nüfuzu meselesi üzerine yoğunlaştırdı. Kemalettin Farisi, İbn Heysem'in ulaştığı sonuçlarla yetinmedi. Daha da ileri giderek, havada su buharını meydana getiren küçük ve milyonlarca su küreciklerine güneş ışığının ulaşarak bunlarda kırılmasını ve muhtelif renklerin meydana gelip gök kuşağının teşekkülünü izah etti. Ayın etrafında ay ışığı sebebiyle meydana gelen haleyi de yine aynı prensibe dayanarak ele aldı, yapı ve teşekkülünü ilmi olarak izah etti. Farisiye gelinceye kadar gökkuşağının teşekkülü hakkındaki anlayış ve bilgi seviyesi ışığın karanlıkta imtizaç etmesi şeklindeydi ve aralarındaki orantıya göre de muhtelif renkler meydana geliyor sanılıyordu. Bugün bilindiği gibi ışığın kırılması ve yansıması olayı renk tayflarının meydana gelmesine sebep olmaktadır. Paris'i bir taraftan İbni Heysem'in eserlerini hülasa haline getirmeye çalışırken, diğer taraftan da kendi ilmi seviyesine göre yeni yeni mevzu ve buluşlara ulaştı. İbni Heysem'in karanlık oda teorisini geliştirerek daha mükemmel bir teori ortaya atmış, deneyleriyle de bunu doğrulayarak ispat etmiştir. Bunu gerçekleştirmek içinde delik açılmış bir düzlemin karşısına yarı kırmızı, yarı yeşil bir nesne yerleştirmişti. Sonra da delik ne kadar küçük olursa o nispette iyi görüntüler elde edilebileceğini ve görüntülerin deliğin şekliyle hiçbir ilgisi olmadığını gösterdi. Delik ne kadar büyük olursa netice almak o kadar güçleşmekteydi. Görüntülerin ters olarak yansıdığı, bunun fotoğraf makinesindeki sistemle aynı olduğunu da burada kaydetmek gerekir. Faresi, optik konusundaki ileri derecedeki çalışmaları sırasında geliştirdiği bir alette, duvar üzerinde bulutların, bulutların hareketini, hatta bir kuşun uçuşunu dahi seyredebilmiş, karanlık oda denilebilecek noktada bütün görüntülerin ters olarak yansıdığını müşahede etmiştir. İlk olarak İbni Hysam tarafından kullanılan ve Kemalettin Farisi tarafından geliştirilen karanlık oda, daha sonraları Levi Ben Greshon tarafından ay tutulmalarında kullanılmıştır. Değerli dinleyenler, Kemalettin Farisi cam küre üzerinde yaptığı deneyler içerisinde, yağmur damlalarında ışığın kırılması ve takip ettiği yolu da tespit etmiş ve bu tespiti onu gök kuşağının birinci ve ikinci derecede oluş şeklini açıklamaya götürmüştür. Yaptığı bütün bu çalışmalara, Tenkühül Menazirül Zevil Ebsar Vel Vesair adını koydu. Menazır yani optik ilmi ona göre, İdrak ettiği şeyler itibariyle görme organının durum ve özelliklerini inceleyen, konularını tespit eden bir ilim dalıdır. Başlıca şu konuları ele alır: Gözün yapısı, görme olayı ve görünen şeyler, ışık ve renklerin incelenmesi, katı ve şeffaf cisimlerde ışık arasındaki münasebetler. Farisi bütün bu konuları incelerken matematik ve mantık metotlarını kullanarak ilmi açıklamalarda bulunmuştur. Kemalettin Farisi, matematik, cebir, optik ve genel anlamda fizik ilimleri sahasında önemli eserler bıraktı. Bunlardan bazıları şunlardır: Bir kitabu esasil kavaid fi usulil fevaid. Bu eser İbnül Havvam Baghdad'inin El fevaidül behiye fil kavaidil hisabiyi adlı matematik ve cebir ilmiyle ilgili eserinin şerhidir. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, köprülü kısmında bir nüshasının mevcud olduğu bilinmektedir. 2- Tezkiretül Ahbab fi beyanit tahab Matematikle ilgili bir eserdir. 3- Makaletün an amelin li nasirittin ettusî 4- Kitabu Tenkühül Menazir li zevil ebsar vel vesair Optiye dair bir eserdir. Çok meşhur olup Haydarabat'ta iki cilt halinde basılmıştır. 1020 sayfa olan bu eser, 1928 ve 1929 senelerinde neşredilmiştir. 5. Kitabül Besair fi ilmil menazır fil hikmet Optikle ilgili bir eserdir. Değerli dinleyenler, bir İslam bilginleri ve icatları programımız daha nihayet buldu. Yeni bir haftada yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. İslam bilginleri ve icatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi, 1279 yılına ait bir gök küresi,